Evet. Telefonunuz var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. He, i̇yi akşamlar diliyorum. Hocama bir sorum soru olacaktı. Buyurun. buyurun abi. Ee, tehcut namazına e, kalktığımızda e, kaza namazı kılıyoruz. Yani tehcut namazı 2 ile 8 rekat arasında olan namazı değil de kaza namazını kılıyoruz. Uygun mu? Ee, Ayrıca e, başka bir sorun da Unuttum, yeterli. Teşekkür ederim teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Kaza namazı olan bir kardeşim gece kalkıp teheccüd namazı kılsa ne olur? Benim kanaatim en az bir iki rekat teheccüd namazı kılsın mutlaka. Hı hı. O çünkü önemli bir ibadettir ancak ondan sonraki kılacağı namazları kaza namazı olarak kılsın. Bu önceliklidir. Şafii mezhebinde bu sıkıntılı aslında kazası olanın nafile ibadetle meşgul olmaması gerekir diyorlar. Ama biz Peygamber aleyhisselamın özellikle vurguladığı, yapılmasını istediği önemli ibadetlerden mesela teheccüd namazı onlardan bir tanedir. Kalkan gece teheccüde kalkan kardeşim iki rekat teheccüde niyet etsin. O ibadeti yerine getirmiş olsun. Evet. Ondan sonraki zamanını da kaza namazlarını kılmaya versin. Bu şekliyle en güzel olur.